Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam birlikte Uzak Doğu dinleri üzerine konuşacağız. Önce Çin dinlerinden bahsedeceğiz. Daha sonra Japon. Dini Şintoizm'den bahsedeceğiz ee, ve dersimizi tamamlayacağız inşallah. Ee, bundan önceki hafta Hint dinlerinden bahsetmiştik. Hinduizm, Budizm, Sih dini, Cainizm'den bahsettik. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Ee, bu akşam Çin dinlerinden bahsedeceğiz. <Gülüyor> Çin'de öne çıkan Çin'in e, topraklarında yerleşmiş olan e, iki dini gelenek e, dikkat çekiyor. Bunlardan birincisi Konfüçyenizm'dir. Veya başka bir ifadeyle Konfüçyüzçülük. Diğeri Taoizm'dir. Yani Taoculuk. Bunların dışında ayrıca Budizm'de Günümüzde Çin'de çok yaygın bir dini gelenektir. Biraz da Çin Budizminden bahsedeceğiz. Konfüçyanizm, Konfüçyüsün liderliğini yaptığı, Konfüçyüsün öğrettiği e, teoriler etrafında oluşan bir dini gelenektir. Konfüçyüs bir eğitmendir, bir felsefecidir, bir e, Dolayısıyla onun öğrettikleri çerçevesinde oluşan ahlak anlayışı, insanlar arası ilişkiler e, Konfüçyüsçülük olarak anılmaktadır. Bunun bir din midir? E, din olup olmadığı tartışılmaktadır. Konfüçyüsçülüğün aslında bir felsefi sistem, bir hayat tarzı, bir ahlak sistem olduğunu söylenen yanı sıra bunun bir din olduğunu savunanlar da vardır. E, Çin'de ee, önemli etkileri olduğu için, e, mabetleri olduğu için içinde biz e, bir e, dinmiş gibi e, inceleyeceğiz. Yalnız e, daha evvel de dikkatiniz çekmiş olmalı. Farklı dini geleneklerde e, farklı usuller, unsurlar, teoriler söz konusu. Mesela eğer siz şeyseniz ee, ne bileyim işte bir Hinduyseniz, e, bir Hristiyanlık sizin için çok farklı bir dinli gelenektir. Bir Müslümansanız, ne bileyim işte bir Zer düşlük sizin için farklı bir gelenektir. Ee, bizim e, Konfüçyüsçülükte böyle e, monoteist dinlere göre farklı bir dini gelenek olduğunu biz görüyoruz. <gülüyor> evet, e, Konfüçyüs Milattan önce 6. yüzyılda doğmuş, 551-479 arası yaşamış bir e, kişi. E, 552 diyenler de var. Çok şey değil, Milattan önce, e, 6. yüzyılda yaşamış. Bu dönem, e, daha önce de dikkatinizi çektiğim üzere, e, dini açıdan önemli bir dönem. Buda da bu dönemde yaşamış. Ee, Yahudilik açısından da bu dönemde önemli olaylar yaşanmış. Geçen hafta bahsettiğimiz Mahavira da bu dönemde yaşamış. Ee, dünyanın çeşitli yerlerinde <gülüyor> bu dönemde olağanüstü e, şartlar yaşandığı için herhalde olsa gerek e, dini önderler çıkmış, liderler çıkmış. İşte biz e, bu konular üzerine e, bunlardan birisi olan Konfüçüsün üzerine konuşacağız arkadaşlar konfüçyüz bir din adamı değildir kendisini bir e, e, dini lider olarak da tanımlamamıştır e, daha çok e, her ne kadar kısa bir ka, e, siyasi kariyeri olmuşsa da e, eğitim ile e, meşhur olmuştur e, rivayete göre Tarihteki ilk özel okulun kurucusudur, Konfüçyüs. <gülüyor> evet, Konfüçyanizm Çin'deki sosyal ilişkiler üzerinde, Çin ahlak düşüncesi üzerinde çok önemli etkileri olmuş bir düşüncedir. Her ne kadar e, tanıdığı, kurtuluş gibi bir e, görüşleri e, net açık olmasa da e, nihai planda Konfüçyanizm e, bir dini rol oynadığı için, biz bunu e, din olarak e, inceliyoruz. Konfüçyüs <gülüyor> e, dediğimiz gibi çok sayıda öğrenci yetiştirmiş. Kendisi e, önemli makamlara gelememiş. Ancak yetiştirdiği öğrenciler Konfüçyüsten e, sonra e, önemli idari görevlere gelmişler. ve Böylece Konfüçyüsün etkisi topluma yayılmıştır. Alttan yukarıya bir etkiden çok yukarıdan aşağıya bir etkinin var olduğundan bahsedebiliriz. Konfüçtüs kendisini başarısız bir vaiz olarak bile değerlendirdiği rivayet edilmektedir. Kendi hayatında teorilerinin, öğretilerinin çok tutulduğunun, çok kabul gördüğünü görmeden bu dünyadan ayrılmış bir şahsiyettir. Bir üstün insan orta yolu takip ederek e, başkalarına da her şeyde aynı itidar yoğunluğu gösterecek kültürlü, nazik bir insan yetiştirmeye yönelik bir hayat tarzını e, anlatıyordu. Bir ahlak öğreticisiydi. Dolayısıyla işte bu öğretiyi e, aktardığı öğrencileri e, önemli noktalara gelmişler, önemli işler yapmışlar ama konfüçüs e, bunları görme e, şansını e, bulamamıştı e, nedir komtüsün temel öğretisi temel öğretisi sosyal yapıya yönelik bir e, öğretiden bahsedebiliriz e, işte kişinin ebeveynine öğretmenlerine büyüklerine nasıl davranacağını e, işte sosyal ilişkilerin nasıl olacağını işte karşılıklı saygının nasıl olması gerektiği üzerinde görüşleri öne çıkmaktadır. İşte bu çerçevede talebelerine hep diğer insanlara saygılı olmaları gerektiğini, onların kültürel alışkanlıklarına, kültürel değerlerine saygılı olmalarını öğretmiş ve başkalarından Karşılaştıkları insanlardan bir şeyler öğrenme peşinde olmalarını tavsiye etmiştir. Her e, durumdan, her e, şahıstan e, karşımızdaki şahıs veya karşılaştığımız durum ne olursa olsun öğreneceğimiz bir şeyin olduğunu e, kesinlikle ifade etmektedir. <gülüyor> e, i̇nsanların e, hedef olarak e, ahlaki karakterlerini e, geliştirmeleri ahlaki olgunluğa erişmelerini hedef olarak koymuşturanlarına. Böylece ahlaki olgunluğunuzu gerçekleştirirseniz yönetici ile yönetilen arasında baba ile oğul arasında, karı ile koca arasında, büyük kardeş küçük kardeş arasında, arkadaşlar arasında, komşular arasında e, işte kurulacak ilişkiler e, sağlam e, ve uzun vadeli olur öğretisini savunmaktadır. Bu ahlaki olgunluk olmadan e, yapılacak davranışların, e, kurulacak sosyal ilişkilerin e, zaaflarla e, bezeli olacağını, zaaflarla dolu olacağını ifade etmiştir. E, şeyin e, Konfüçyüsün öğrettiği şeylerin başında, İki e, önemli kural gelmektedir. Bu kurallardan bir tanesi arkadaşlar, Tian isminde e, bir e, pardon, Tao isminde bir şey vardır, e, prensibi vardır. Biraz sonra bahsedeceğimiz Taoizm'de de aynı prensip var ama farkını kısaca anlatacağım. Bir tanesi Tao'dur e, önemli olan şeylerden birisi, prensiplerden birisi. Tao yol demektir. E, şey olarak Çince'de e, göklerin yolunu e, şey yapar e, ifade eder. Göklerin yolu tanrıların e, insanların uyması için e, çizmiş olduğu insanların takip etmesini istedikleri yol manasına gelir. Ve İnsanlar bu yolu takip ettikleri zaman, bu yola düştükleri zaman mutluluğa ereceklerini, sosyal ilişkilerini, toplumsal ilişkilerini sağlıklı kuracaklarını öğretir. Göklerin yoluna Tien'in yolu der. Tien gök tanrısı demektir ve Tien şeydir, önemli bir güçtür, manevi güçtür. E, Tao onun çizdiği göklerin yoludur ve e, insanlar bu yola e, revan olduklarında, bu yola girdiklerinde mutluluk ederler. Eğer siz cehalette e, şey yaparsanız, davranırsanız, eğer siz e, Tien'in yolunu aramazsanız, Tien'in yoluna düşmezseniz, Tien'in yolunu öğrenmezseniz, Taoya gafil kalırsınız. Bu sizin bedbahçenizi artırır, toplumsal huzursuzluklara, savaşlara, kavgalara yol açar diye öğretir e, e, Konfüçyüs. İkinci e, bir e, şeyimiz ise e, prensibimiz ise, Li prensibidir. Li prensibi arkadaşlar adet, usul, ritüel demektir. Yani insanların uyması gereken kurallar demektir. Bir insan eşine nasıl davranacaktır? Bir insan çocuğuna nasıl davranacaktır? Bir insan anne babasına nasıl davranacaktır? Bir insan öğretmenlerine nasıl davranacaktır? Yanında çalışanlara nasıl davranacaktır? Bunları yani insanlar arası ilişkileri <gülüyor> insanlar arası ilişkileri Li prensibi belirler. Bu da toplumsal ahlak kuralları demektir. Değerli kardeşim Tian tanrıdır. Tao ise Tien'in çizmiş olduğu yoldur. Tien gök tanrısıdır. Tao ise onun bizim uymamız için e, çizmiş olduğu yoldur. E, yani böyle bir farklılıkları var. Li ise işte bizim mutlu olmamız için e, uymamız gereken kurallardır. E, buna işte tanrılarla aramızın hoş olması, tanrıların bizden razı olması için nasıl e, usullerle tanrılara dua edeceğimize ee, öğrettiği gibi Li prensibi e, komşularımızla nasıl geçineceğimize e, işte aile fertlerimizle nasıl muamele edeceğimize yöneticilerle nasıl konuşacağımıza herkesin durumunu e, öğreten bir prensipler bütünü olarak bakar Li'ye ve e, usul adetler ritüelleri bu prensip şey yapar. Mesela tanrılara bir takdime sunacaksınız. Yani şimdi siz sevdiğiniz bir arkadaşa elinizle bir şey uzatarak verebilirsiniz. Ama e, şey e, böyle değildir. E, tanrı'ya bir şey takdim edeceğiniz zaman elinizle bir şey uzatamazsınız. Onun bir usulü vardır. Bu usulü takip etmeniz gerekir. Hani bütün dinlerde bu vardır aslında. Bütün dinler e, işte e, ritüelleri yerine getirirken takip etmeniz gereken bir prensipler koymuştur. Bu prensiplere uyulduğu takdirde ritüeller kabul edilir der. Ee, şey, eğer insanlar bu prensipleri takip ederse sosyal prensipler, dini prensipler, ahlaki prensiplere uyulursa bunun sonucunda mutluluk doğar. Ancak bunları ihmal ederseniz, bunları görmezden gelirsiniz, önemsemezseniz, küçük görürseniz o zaman bunlar ne olur? E, gereksiz olur e, ve sizin e, huzurunuzu mutluluğunuzu değil tam tersinize felaketinizi e, hazırlar der. Evet. Dolayısıyla özetleyecek olursak e, konfüçyenizm e, evrensel bir harmoni var dünyada. Bu evrensel harmoniye ulaşmayı bunu anlamayı ve buna göre davranmayı bize öğretir. E, i̇şte evrensel harmoni e, ile uyum halinde olan insanlar mutlu insanlar olur. Başarılı insanlar olur. O harmoni ile uyum içerisinde olmayan insanlar ise e, mutsuz olur. Etraflarıyla problemler yaşarlar eder. Şimdi e, gördüğünüz gibi Konfüçyüs sosyal e, ilişkilere çok fazla şey yapar. E, önem verir. Bundan dolayıdır ki toplumda üst kesim yönetici kesimin Konfüçyüsün koyduğu kurallara göre e, önem verdiğini, o kurallara uyduğunu e, ve Konfüçyenizmin aslında elitlerin mensup olduğu bir din olduğu söylenir. Halkın, Çin halkının mensup olduğu din ise, e, avamın mensup olduğu din ise Taoizm'dir denir. Mesela Şaziye Hanım bir e, şey söylemiş. Kur'an-ı Kerim'i belli bir yükseklikte tutmamız bizim. Mesela e, bunun benzeri daha pek çok şey var. Bizim namaz kılmak için yaptığımız hazırlıklar da şeyin bir parçasıdır. Mesela abdestsiz olarak namaza durma durmayız, değil mi? Niye? Çünkü namazın kabul olması, geçerli olması için işte bu şeylere riayet etmek lazım. E, namaz kılarken işte kılık kıyafetimize dikkat ederiz. Namaz kılarken belli bir yöne yöneliriz. Bunların hepsi. İşte ibadetin e, şeyidir, e, usulü erkanıdır, kurallarıdır. Bunlara uyarak bir şey yaparız. <gülüyor> Şahsiye Hanım, e, bir şey diyemeyeceğim bu konuya. Evet. E, onu oraya koyan hocalarımızla alakalı bir şeydir. Ben e, bir şey diyemeyeceğim. Evet. E, Mesela bu şeyin bir e, uzantısı olarak e, işte e, toplumsal ilişkilerin bir uzantısı olarak e, nasıl işte küçük ailemiz varsa milleti de e, büyük bir aile olarak düşünür. E, bir ülkede yaşayan insanların o ülkede e, o ülke ailesinin parçası olduğunu düşünür. E, ülke e, bizim ailemizin bir devamıdır, bir uzantısıdır. <gülüyor> Nasıl her ailenin bir lideri varsa, aile reisi varsa, ülkenin idarecisi de bu büyük ailenin e, reisi olur der. E, aynı ailedeki babanın rolünü ona atfeder. E, işte, e, devletin atadığı yetkilileri Ebeveynler gibi düşünür. Nasıl insanlar ebeveynlerinin kurallarını, ebeveynlerinin sözlerini dinlerken gocunmazlar bir şeyle yaparlarsa, aynı şekilde yöneticilerin atadığı idarecilere de itaat etmek gereklidir der. Aynı şekilde halkta, yani bireylerde, vatandaşlar da o yöneticinin evlatları gibidir. Nasıl? baba veya anne evlatlarına zulmetmezse onlara eşit davranır, onlara sevgisini gösterir ama gerektiği zaman onları cezalandırırsa aynı şekilde yönetici de vatandaşlarına bu şekilde davranır diye öğretir. İşte bu Çin'de Çin gibi tarih boyunca kalabalık bir şey olan ülke olan Çin gibi bir yerde rağbet görmüş ve kabul edilmiştir. Ailenin üç temel sorumluluğundan bahseder Konfüçyüz. Soyun devamını sağlar aileder. Ailenin bir başka sorumluluğu refah ve mutluluğu temin etmektir. Aile üyelerinin refah ve mutluluğunu temin etmelidir ve e, işte ailenin olumlu bir intibanın olmasını sağlamak e, da ailenin bir görevidir. Bunu isterseniz küçük aileler için düşünün isterseniz büyük aileler için yani milletler olarak düşünürseniz e, yöneticisi olduğunuz milletin devamını temin etmelisiniz der yöneticilere. Evet. Yönettiğiniz e, ülkenin refah ve mutluluğunu temin etmelisiniz ve e, yönettiğiniz e, insanların e, olumlu bir intiba bırakmasını sağlamalısınız der. E, bunun şeylerinden bir tanesi olarak da e, atalara it, e, saygı göstermeyi, geçmişlere büyüklere saygı göstermeyi çok önemli. Doğu dinlerinde arkadaşlar. Çin dinlerinde, Japon dinlerinde atalar kültü diyebileceğimiz atalara saygı, ataların ruhuna hediye etmek, atalarının ruhuna saygı göstermek çok e, merkezi bir yere sahiptir. E, atalara itaat etmek, büyüklere saygı göstermek e, Doğu dinlerinin hepsinde gözümüze e, çarpan bir hususu olarak e, görünüyor. E, tabii atalara gösterilen bu saygının karşılığında Büyükler de, yaşlılar da gençleri uygun bir eğitim sisteminden geçirmek. Göksel biraz önce bahsettiğimiz Tao'nun gereklerine göre eğitim verip onları Tao'ya layık bir şekilde yetiştirmek gerektiğini söylerler. Arkadaşlar, Konfüçyanizmin çeşitli kitapları vardır. Ancak kendi Konfüçyüsün yazması... Kendisinin yazdığı bir kitap yoktur ama e, onun konuşmalarından öğrencilerinin tuttuğu notlar vardır ve bu notlar Türkçe'ye de çevrilmiştir. Buna diyalekler adı verilir veya konuşmalar adı verilir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bunlar 50 yıl kadar, 60 yıl kadar önce yayınlanmıştır bunlar. E, biraz özlü sözlere benzerler. E, eminim e, şey yaparsanız, bir yerlerde görürseniz alın okuyun güzel e, şeyler olduğunu göreceksiniz. Evet, e, kısaca e, bahsedeceğimiz şey e, Konfüçyüsçülük hakkında bahsedeceğimiz e, bundan ibarettir. E, devlet e, idaresinde kabul gören e, Konfüçyüsçülüğün yanı sıra e, Çin'de yaygın olan e, bir başka dini gelenekte. Taoizm'dir. Şimdi Taoizm'den kısaca bahsetmek istiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar e, biraz önce bir Tao'dan bahsettik. Tao göklerin uyulması için belirlemiş olduğu yol. Sizi mutluluğa götürecek yol olarak nitelendirmiştik. Taoizm'de de e, bir başka Tao anlayışı vardır. Yine Tao yol demektir. Ancak yolun mahiyeti biraz daha farklıdır. Buradaki yol daha çok her şeyi içinde e, şey yapan, e, barınduran, e, iyi kötüyü, güzeli çirkini, e, mutluyu e, üzgünü bir arada bulunduran, hepsini bir araya getiren Tao'dan bahseder. Bu göklerin e, işte e, yoludur dur. E, biz e, i̇ster istemez bu Tao'nun içerisindeyizdir. Heh, siz iyilikleri takip ederseniz e, etmeniz gerekir. O zaman mutlu bir şey olur. Heh, kötülükleri tercih ederseniz yine Tao'nun içerisindesiniz. Tao'nun dışına çıkamazsınız. Meşhur bu Kore'nin bayrağı var. Hatırlıyorsunuz değil mi? İç içe geçmiş siyah ve beyaz böyle e, şey vardır. Bir sembol vardır. E, yin ve Yang e, prensipleri deniyor buna. E, evet, e, Yin ve Yang prensipleri işte birbirine zıt iki e, şeydir. E, renk olarak, karakter olarak iki zıt ama bu iki zıtlık bir araya geldiklerinde e, bir bütünü, e, mükemmel bir bütünü gerçekleştiriyorlar. Bunlardan bir tanesini mesela iyi temsil eden beyazı alsanız, e, yarımdır bu. Mükemmel değildir. Ötekisini alsanız o da yarımdır. E, kötü de yarımdır. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman mükemmel olur. Aksi takdirde mükemmele erişmeniz mümkün değildir diye öğretir e, bizim e, Taoizm'i. İşte bundan dolayıdır ki arkadaşlar e, işte Taoizm'deki Tao her şeyin, bütün zıtlıkların içerisinde birleştiği bir araya geldiği sistemin adı olarak e, düşünülür arkadaşlar e, taizmin e, kurucusu olarak e, lazu isminde birisi elinden bahsedilir e, lazu da e, aynı konfuüz gibi milattan önce altı yüzyılda yaşamıştır e, bahsettiğim gibi önemli bir dönem Çünkü o dönem lazu e, işte bu e, bu Taoist felsefeyi ifade eden, kurgulayan ee, birisidir. Aslına bakacak olursanız Taoizmin bir başlangıcından bahsetmek veya bir kurucusundan bahsetmek mümkün değildir. Bu açıdan ee, Hinduizme benzer. de bir kurucusu veya bir başlangıcı yoktur. Çünkü Hinduizm, Hindistan'daki inançların bütününe verilen isimdir. O açıdan Taoizm de Çin'deki halkın inandığı, halkın sahip olduğu inançlar, değerlerin bütününe verilen isimdir. Ancak e, Laos'u bu inançları e, derlemiş, bir kitap haline getirmiş olarak görüldüğü için Laos'u ya e, bu anlamda e, şeyin nasıl diyelim, e, Taoizmin lideri, öncüsü diyebiliriz. Arkadaşlar. E, şey, Lao Tzu, Tao Te Ching diye bir kitap yazmıştır. E, bu kitap e, şeyin e, önemli e, bir şeyidir, eseridir. Bu Laosu'nun e, yazmış olduğu kitaptan. E, bu her ne kadar ustada nispet edilse de muhtemelen e, Laosu tarafından yazılmamış e, Laosu'nun öğretileri çerçevesinde daha sonraki bir dönemde. Kaleme alınmış e, bir kitaptır. İkinci bir e, önemli kitap daha vardır arkadaşlar. E, bu da Çuânzu e, tarafından yazılmıştır. Çuânzu'nun kaleme aldı. Çuânzu'nun e, kitabı diye geçer. Bu ikisi e, işte şey e, Taoizm açısından e, en önemli e, şeydir. E, önemli kitaplardır. Der ki e, Taoizm, biz dünyada birbiriyle e, çelişen, birbirinden farklı pek çok şeyi görüyoruz. İşte bu dünyadaki bu farklılıkların bunların hepsinin arkasında değişmeyen bir prensip var. O prensibin adı Tao'dur der. Tao e, her şeyi içinde barındıran. Ee, olumlu, olumsuz, güzel, çirkin, faydalı, zararlı, iyi, kötü her şeyi içine alabilen o, o büyük kompleks e, şeyin adına Tao diyor ve işte e, o Tao'yu öğretiyor insanlara. Tabi bunu öğretirken iyiliği takip edip kötülükten uzaklaşmak, güzeli benimseyip çirkinden e, ayrı durmayı da e, özellikle e, vurguluyor. Arkadaşlar iki önemli prensibinden, iki önemli düşüncesinden bahsedebiliriz Taoizmin. Bunlardan birincisi başkalarının özendiği, insanların özendiği gösteriş, prestij, zenginlik, makam, güç, işte başkalarının üzerinde hakimiyet gibi şeylerden kaçmak, bunlardan hoşlanmamak, bunların peşinde olmamak birinci kuralları. İkincisi ise bir insanın sahip olabileceği en önemli serveti sıhhatidir. Sağlığıdır. Ve bu sıhhati korumak ve geliştirmek, buna e, önem vermek e, bizim görevimizdir der e, Taoizm. Şimdi e, bu makam mevkiden kaçmak e, şeyin tam tersi gördüğünüz gibi. E, Konfüçyüs Bizzat kendisi idareci olmaya çalışıyor. İdareci olamayınca, başarılı olamayınca siyasette öğrenciler yetiştiriyor ve öğrencilerine yaptığı bütün e, şeyler onların önemli yerlere gelmesini teşvik ediyor. Ve e, Emine Hanım doğru bu bahsettiğim biraz önce bazı TN'den bahsettim mesela bunlar yok ama... E, Lütfen şöyle dinleyin. Yani daha önceki konularda da yaptığımız gibi bir şey bu. E, taoizm hakkında e, daha net bilgiler e, yani Taoizm'in olaylara bakışını anlamamız açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Onun için bu bilgileri veriyorum. Evet. E, mesela e, yok yok sizde bir sıkıntı yok. Sizin eliniz... Elinizdeki belgelerdeki bilgilerden sorumlusunuz. Yani bu benim anlattığım e, ilave bilgilerden sorumlu değilsiniz ama benim amacım mesela ben bu metinleri bu e, şeyleri okuduktan sonra zihnimde daha net bir taoizm anlayışı oluştuğu için benzer bir şeyi size de sağlamaya çalışıyorum. Ne dedik? Ee, şey, gösteriş e, istemiyorlar. E, önemli makamlara gelmek istemiyorlar. E, rivayete göre dönemin e, idarecisi e, Chuan Zuya, e, bu e, işte, Taoizm'deki iki önemli şahsiyetten ikincisine şey yapıyor. E, davet ediyor. Diyor ki gel diyor, benim vezirim ol. Diyor. Benim yardımcım ol. Yani senin Doğru bildiğin şekilde insanları eğitelim, insanları yönetelim de insanlar mutlu olsun diyor. Şu an Zhu diyor ki, efendim diyor sizin bu yaptığınız teklif diyor, aynı şuna benziyor. Ee, i̇şte biliyorsunuz çeşitli dinlerde kurban şeyleri var. E, taoizm'de de kurban e, geleneği var. E, siz e, Tanrı'ya bir kurban vereceğiniz zaman ne yaparsınız? En güzel hayvanı seçersiniz. En değerlisini bulmaya çalışırsınız. Gayret edersiniz. Daha iyisi varsa e, kötüsünü değil iyisini e, alırsınız, beğenirsiniz, ayırırsınız. Onu beslersiniz, bakarsınız, süslersiniz. Niçin bunları hep yaparsınız? İşte sonunda e, Tanrı'ya bunu kurban etmek için. Sizin yaptığınızda aynısı bu diyor. Siz beni seçiyorsunuz. E, nasıl? kurbanlık bir hayvan e, hayvan nasıl e, beğenilir, seçilir, e, süslenir. Önemli e, mesela güzel yemekler verilir. Son da kurban edilirse. Siz de beni kurban etmek için böyle şey yapıyorsunuz. Ben bu e, yöneticiliğe, insanları yönetmeye, makam mevkiye e, talip değilim diyor ve uzak duruyor. Konfüçyüs'ün istediğinin aksini yapıyor. Doğru. Konfüçyüs'ün talep ettiği bir şeyken bu Konfüçyüs bunu başaramamıştı. Ee, Şu şey, e, an e, ona yapılan teklifi reddediyor bu şekilde. Bu işte Taoizm'in bakış açısını gösteriyor. Konfüçyüsçülükle olan farkını, zıtlığını gösteriyor. Konfüçyüs e, yöneticileri terbiye etmek, halkı terbiye etmek ve böylece mutlu bir toplum oluşturmaya çalışırken bir sosyal düzen, ahlak düzeni, ee, bir ilişkiler e, yer kurmaya çalışırken bu Aksini yapıyor yine şu anzuya bir başka şey var şu an eşi ölmüş bunun üzerine e, işte insanlar e, işte üzüntülerini bildirmek için evine geldiklerine bakmışlar ki ustat oturmuş eline bir e, müzik aleti almış bir e, bir şeyler çalıyor ve şarkı söylüyor. Demişler ki efendim e, dünyanın her yerinde arkadaşlar e, ölüye üzülünür. Ölünün arkasında yas tutulur. E, normalde işte en çok yası en yakın insanlar tutar. E, i̇şte eş de bunlardan birisidir. En e, üzüntülü olması, görünmesi gereken kişi şu çuanzluyken çuanzluyu neşeli görürler. Derler ki efendim. Yani bu size hiç yakışıyor mu? Siz ki işte bu kadar bilge birisiniz, eşiniz ölmüş, siz sanki eşinizden kurtulduğunuz için e, eğleniyor havası e, veriyorsunuz. Doğru mudur bu yaptığınız diye e, biraz da eleştiri e, tonuyla sorarlar. Der ki üstad, efendim der, benim eşim dünyaya geldiğinde, bebek olarak dünyaya geldiğinde herkes çok sevindi. Bunu kutladılar, eğlendiler, işte birbirlerini kutladılar, tebrik ettiler ve mutlu oldular. Bebek belli bir yaşa geldi, yürümeye başladığında yine bu şey yapıldı, mutluluk vesilesi oldu. İnsanlar bunu kutladılar. Dişleri çıktı, yine kutladılar. Ne bileyim işte okul yaşına geldi, okuma yazmayı öğrendiği zaman yine kutladılar. İşte e, gelinlik çağa geldiğinde e, işte evlilik öncesi mutluluklarını paylaştılar. Evlenirken büyük dü düğünler yapıldı, şey yapıldı, kutlandı. E, hamile kaldı, tebrik edildi. Çocuk doğurdu, tebrik edildi, kutlandı, eğlenildi. İşte e, çocuğu e, doğdu, çocuğu büyüdü, tekrar tekrar bu olaylar kutlandı. Torunu oldu yine. E, mutlu olduğu herkes bu tabi seyrin sonunda bildiğimiz kadarıyla herkes gibi eşim de öldü dolayısıyla bu bir önceki e, olaylarda her bir e, merhalede mutlu, mutlulukla kutlanan bu şeylerin e, sonunda e, ister istemez ölüm de tabi bir şekilde gelecekti siz Niçin ben bunu kutladığım zaman beni yanlış anlıyorsunuz ki? Tabii ki o zaman mutlulukla kutladığımız gibi şimdi de mutlulukla kutlamamız gerekir diyerek e, bakış açısını öğretiyor. Evet, e, şey bu. E, bakış açısı e, olayları yorumlama biçimini yansıtıyor şeyin. Tamam, her neyse. E, İşte der ki e, Taoizm e, en doğru, e, en iyi iş yapanlar, en üstün insanlar Tao'yu anlamaya çalışanlar, Tao'yu görmeye çalışanlar ve Tao'yu uygulamaya çalışanlardır. Yani biraz önceki örneğe tekrar geri dönecek olursak e, Tao'nun gereği olarak e, meydana gelen olayları ee, biz e, anlamalıyız ve e, onlara saygı duymalıyız. İşimize gelen hoşumuza gidenlere sevinip e, hoşumuza gitmeyenlere üzülmek ta prensibini anlamamak demektir. Eğer e, yüzyıllardır böyle devam eden bir sistem varsa biz bu sistemi anlamalı ve ona teslim olmalıyız der. Böylece mutlu olunabileceğini öğretir e, şey. Arkadaşlar şeyin Tao'yu anlamanın yolunu da insanlardan uzaklaşmak uzlete çekilmek riyazet yapmak olduğunu kendi nefsini disipline etmekle mümkün olduğunu öğretir. Siz dünya hayatına dalarsanız toplumsal ilişkilere dalarsanız kurtulamazsınız. Evet aynen öyle. Eğer siz ee, başınıza gelen olaylara lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebiliyorsanız, işte o zaman gerçeği görmüşsünüz demektir. Ama başınıza gelen hoş şeylere mutlu oluyor. Ee, başınıza gelen kötü şeyleri işte e, üzüntüyle karşılıyorsanız, hakikati göremiyorsunuz. Tao'yu anlamıyorsunuz demektir. Diye bakıyor şey. Nasıl ereceğiz Tao'nun bu şeyine? Tao'ya ermek için arkadaşlar ne yapacağız? dünya değerlerinden dünyaya ait şeylerden uzaklaşacağız. Elimizi eteğimizi çekeceğiz. Ki işte kendimizi disipline edelim ve o hakikati anlamaya çalışalım. Mesela bunun yollarından bir tanesi olarak zihin orucu tutmaktan bahseder. Zihin orucu tutmak. Unutman, unutkanlık içerisinde oturmaktan bahseder. Yani yani Başka şeyleri unutmak, iradi bir unutmak, terk etmek, bağlılığını silmek gibi. Biraz bu şeye benziyor. Budizmin prensibine benziyor. Yani dünyaya bağlılık, bir şeyler istemek sizin çilenizi artırıyor. Siz dünyaya ait bir şeyler istemezseniz, dünyaya bağlılıklarınızı azaltırsanız o zaman siz mutluluğa erebilirsiniz, hakikati görebilirsiniz diyor. Ee, arkadaşlar e, şeyde e, taoizmde e, müşahhas bir Tanrı e, fikrini görmemekteyiz Şahsi bir Tanrı yok daha çok tabiatçılığın var olduğunu görüyoruz mesela e, şeyler e, tabi bazı olağanüstü varlıklara veya işte büyük dağlara nehirlere veya işte çeşitli e, varlıklara e, tapındıklarını görüyoruz e, taoistlerin Dediğimiz gibi daha çok halk inançları, halk inançları arasında bu tür işte ağaçlar, nehirler, tabi bazı varlıklar, dağlar gibi şeylere inanma, onlara değer atfetme geleneği Çin'de yaygın ve daha çok böyle bir şeyin var olduğunu görebiliyoruz. Ama Taoizm'in şeyinde şu da mevcut. Bu e, görünen tabii e, ibadet edilen varlıkların arkasında e, tabiattaki olan bitende kendisini tezahür ettiren, kendisini gösteren e, fiziksel bir yönü olmayan bir yüce Tanrı'nın var olduğunu da inanıyor. Bu açıdan bakacak olursak e, işte e, pek çok monoteist dindeki gibi. Ee, bu görüntünün arkasında yüce bir Tanrı anlayışını da e, bulmamız mümkün. Evet ee, bir şey daha var onu da ben söyleyeyim. Ee, Çuanzu'nun bir e, şey e, benzetmesi var. Ee, Peygamber Efendimizin bir hadisiyle benzerlik arz ediyor. Diyor ki Çuanzu hayat bir rüya gibidir diyor. İnsanlar öldükten sonra bu rüyadan uyanacaklardır diyor. Benzer bir şey Peygamber Efendimizin de e, söylediğini biz e, bize rivayet ediyor hadis kitaplarımız. Evet. E, tekrar notlarımıza dönelim. milattan önce 4. 3. yüzyıllarda e, Çinde. Yaygınlaşmıştır Tao, Taoizm. Tao Te Ching kitabı işte en önemli metnidir. Evet. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi Çin'de yerli olan, o topraklarda doğan bir Konfüçyanizm var. Aynı dönemde doğuyorlar aşağı yukarı. Bir de Taoizm var. İşte Taoizm halkın e, ve sıradan insanların, avamın e, şeyini yansıtırken e, Konfüçyenizm yöneticilerin, elitlerin dini geleneklerini oluşturuyor. E, dolayısıyla hanedanlar, yöneticiler e, Konfüçyanizme daha önem veriyorlar. E, halk ise daha çok e, taoizme e, meyilli olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar e, biliyorsunuz 20. yüzyılda 1960'tan sonra Çin'de Komünist Parti iktidara geliyor. Komünist Parti iktidara gelince bütün dini aktiviteleri yasaklıyor, Taoizmi yasaklıyor. Bunu bu Çin'deki yasak üzerine dini şeyler dışarıya, mesela Tayvana kayıyor. Tayvan'da şu an daha çok taoizmin merkezi Tayvan. Ancak e, Çin'deki e, o katı komünist, din karşıtı, komünizm e, biraz gevşeyince e, Çin'deki halkın da e, şeyleri e, işte, o dini kökleri o taoizme olan inançları tekrar canlandığını söyleyebiliriz. E, bugün e, Çin'de taoist tapınaklar ve tao inancına sahip çok sayıda insanın var olduğunu söylememiz mümkün. Evet. E, tekrar Tao prensibi ile alakalı şeyi söyleyelim. Tao tanrı değildir arkadaşlar. E, Tao e, bir prensiptir. E, Tao'ya ibadet edilmez. Tao'ya e, şey yapılmaz. E, kulluk edilmez. Tao, işte tanrının e, koymuş olduğu e, yeryüzündeki e, çeşitli farklılıkları içeren o genel prensibin dünyanın üzerine dönmekte olduğu, yani dünyanın e, dünya üzerinde hakim olan prensibin adıdır. Tao e, ve mutluluk veya hedef o prensibi tanımak, anlamak ve özümsemektir. Bununla ancak insanlar mutlu olabilirler diyorlar. Evet. E, arkadaşlar daha önce de bahsettiğimiz gibi pek çok tanrısal figür kabul ediliyor taoizmde. Bunların heykelleri şimdi sünnetullah kavramına yakın mı? Tabii sünnetullah kavramı İslam'da önemli bir kavram. Yani benzerlikleri olmakla birlikte farklılıkları da var. Hani Daha çok bizde sünnatullah Allah'ın e, yani temel kuralı, temel prensibini e, belirlerken e, şeyde e, taoizmde e, detayları da içine alan e, olumlu ve olumsuz boyutları da içine alan e, bir şeydir. E, ne derler? Bir prensiptir. Ve hedef bu prensibin işleyişini, bu dünyanın e, özünü e, anlamaya çalışmak bu e, dünyanın ne e, tür bir dünya olduğunu nasıl çalıştığını Tanrıların nasıl e, bu dünyada e, işler gördüğünü anlayıp ona göre kendimizi e, ne yapmamız şekillendirmemiz gerektiğini e, söyler Taoizm Tabii yani çok farklı iki dini gelenekte e, oldukları için Birebir bunlar arasında benzerlik kurmak zordur ama e, tabii ki sünnatullah e, kavramında Allah'ın şey yaptığı e, yani, e, yani kainatı yarattığı e, yaratırken koymuş olduğu kural olarak düşündüğümüzde benzerlikte vardır tabii. Şimdi tavuğa ahlaki ağırlıklı dememiz biraz zor çünkü e, ahlaki boyutu da var e, şeyin e, taoizmi e, ancak e, her iki boyutu da içerisine alıyor yani olumluyla olumsuzu hani o yin yangı düşünelim lütfen yin yangın birliği şey yapıyor yani olumlu olumsuzun içine girmiş olumsuz olumluğun içine girmiş ve bu ikisinin bir araya gelmesinden bir mükemmel e, form ortaya çıkmış Mükemmel bir durum ortaya çıkmıştır. Siz e, beyazı ve siyahı tanımazsanız, onların sınırlarını bilmezseniz, bu formu anlayamazsınız. E, dolayısıyla bunları tanımak, bunları bilmek, neyin ne olduğunu fark etmektir amaç e, şeye göre, Taoizme göre. Evet. Demin de ifade ettiğimiz gibi notlarımızda da diyor, taa üzme yere hayatın gayesi sükunettir. Hiçbir şey yapmamak, unutkanlık içerisinde oturmak, çaresizlik içinde oturmak, bebek gibi olmak. Nasıl yeni doğmuş bir bebeği birisi beslemezse, birisi temizlemezse, o kendi ihtiyaçlarını karşılayamazsa biz varlıklar olarak böyle Başka şeylere muhtacız. Bunu fark ederek e, yaşamalıyız. E, Aziyetimizi fark etmeliyiz. E, i̇şte e, ta onun dışındaki her şeyi unutmalıyız. Unutkanlık içerisinde e, yaşamalıyız diyor. İşte bu prensipler ile konfüçyanizmin e, toplum içerisinde yaşamak, uzletten kaçmak, e, insanların sosyal ilişkileri üzerine görüş sahibi olmak prensipleri birbirine tam tezatı teşkil ediyor. Veya başka bir ifadeyle bunlar tezat teşkil ediyor ama toplumda, Çin toplumunda önemli birbirini tamamlayan iki dini gelenek olarak da görülebilirler. Birisi işte yöneticileri e, şekillendirir ve e, e, terbiye ederken, öteki ise yönetilenleri terbiye etmektedir de diyebiliriz pekala evet ee, şimdilik e, Taoizm hakkında e, bahsedeceklerimiz de e, bu kadar e, böylece e, biraz e, hızlı da olsa Konfüçyanizmi ve e, Taoizmi e, şey yaptık. Hani biraz evvel demiştim. Taoizm'in en önemli şeylerinden birisi e, en önemli kişinin sahip olduğu en önemli servetin en kıymetli şeyin sağlık olduğunu öğretirler demiştik. İki prensip vardı. Birisi ihtişamdan kaçmak, makamdan kaçmak, e, gösterişten kaçmak. Diğeri ise e, sahip olabileceğimiz en önemli servet sağlığımızdır. İşte bu sağlığı korumak için e, özel şey yapmışlardır. Gayret sarf etmişlerdir. E, bunun bir parçası olarak arkadaşlar Çin'de alternatif tıp olarak ad, anılan e, tıp gelişmiştir. Yani insan sağlığını korumak, geliştirmek e, tabi çözümlerle insanı sağlığına kavuşturmak e, şeyi çok e, yaygındır. E, çıp, e, Çin'de tıp bu anlamda ee, alternatif tıp denilen e, tabi e, tıp çok e, gelişmiştir tarih boyunca. E, bir başka e, şey daha var. E, eğer hayat en önemli servetinizse hayatı korumak, e, hayatı uzatmak e, en önemli e, hedeflerden birisi olmalıdır. bundan dolayı e, İnsanlar e, Çin'de yani taoistler, e, taoist e, din adamları ileri gelenler ölümsüzlük e, iksirinin peşine düşmüşlerdir. Ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışmışlardır. Bunu e, yapıp insanlara e, sonsuz hayat e, sağlamaya çalışmışlardır. Tabi bunu gerçekleştirebilmiş değillerdir. Bildiğimiz kadarıyla e, ölümsüzlük diye bir şey söz konusu değildir. Belki daha uzun yaşayabilir insanlar. Bu e, mümkündür ama ölümsüzlük diye bir şeyden e, bahsetmek zordur. E, sağlıklı ve uzun ömür yaşamak için e, özel gayret sarf ettiklerini söyleyerek e, konumuzu tamamlayabiliriz. Evet, şimdi e, bahsettiğiniz gibi Şaziye Hanım e, tabii Çin çok büyük bir ülke. E, Çin'de çok kötü sağlıksız şeyler üretiliyor ve ülkemize geliyor. Ancak o ülkede çok kaliteli şeyler de muhtemelen üretiliyor. Her ikisini de şey yapmak lazım biraz maliyetle alakalı bir şey. Biz en ucuzunu almaya kalktığımız zaman ucuz maliyetli şeyler tabii sağlığa yan etkileri sağlığa zararları olabiliyor. Ama e, gerçekten e, çok kaliteli şeylerde üretildiğini söyleyebiliriz. Şeyde. Şaziye Hanım bir de ikisinde Tanrı anlayışı yok mu demişiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Her ikisinde de Tanrı anlayışı var. Tanrısızlık diye bir şey söz konusu değil. Ancak e, dinin özü Tanrı üzerine e, şekillenmiyor. Yani Tanrı hakkında çok konuşulmuyor. Tanrıların şeyi yani üzerine çok zaman harcamıyor. Mesela Konfüçyanizmde insanın uyması gereken temel kurallardan birisi, temel ahlaki şeylerden bir tanesi sizin Tanrı'ya karşı nasıl davranacağınızı bilmeniz de çok önemlidir. Nasıl komşunuza, arkadaşınıza, idarecinize Nasıl davranacağınız önemliyse, Tanrıya karşı ona ibadet ederken, ona bir şey sunarken nasıl davranacağınızı bilmek de önemlidir. Ancak e, şey, bu e, sizin işte ilişkilerinizi e, öğrenmeniz, bunun kurallarını bilmeniz e, önemlidir. Yoksa Tanrı e, ikinci derecede e, önem arz etmektedir. Aynı şeyi biz şeyde de söyleyebiliriz. Tamam tanrılar vardır tabii tanrılardan bahsedebiliriz ağaçlar taşlar bazı hayvanlar olabilir bunların arkasında bir tanrı olabilir ama sizin e, hedefiniz e, nedir sizin hedefiniz kendinizi terbiye etmektir e, kendinizi bu dünyadaki e, unut size e, Tao'yu unutturacak e, şeylerden Uzaklaşmanız, bunlara e, dikkat etmenizdir e, diye şey yapıyoruz. Yani Tanrı fikri olmakla birlikte merkezde göbekte değildir. Evet. Evet nispeten nispeten. Şimdi değerli arkadaşlar biraz daha doğuya gidiyoruz. Japonya'ya bu sefer gidiyoruz. Japonya'da e, daha farklı bir dini gelenek var. Japonya'daki dini geleneğin adı Şintoizm'dir. Benim e, Japon bir e, arkadaşım vardı. E, derdi ki Japonlara sorsanız e, hangi dine mensupsun? Pek çok Japon size benim dinim yok derdi. Derdi. Yani bir dine mensup olduğunu düşünmez Japonlar. Çünkü Japonlar e, Şintoizmi kendi e, kültürleri olarak görürler. Yani Şinto e, olmak, e, yani Japon olmanın bir gereğidir. E, yani siz Japonsanız Şintosunuz, Şinto iseniz Japonsunuz. Bunlar birbirinden farklı değildir. E, Düyalist midir? Düyalisten kastınız e, şeyse işte o e, Tao'nun iyi ve kötüyü bir arada barındıran bir şey olması o manada düalistirler. Yani şey Tao iyi de kötüyü de bünyesinde toplayan bir şeydir. Hatırlarsanız Konfüçyanizmde Tao neydi? Tao'da kötü bir şey yoktu. Tao'da zıtlıklar yoktu. Tao Tanrı'nın çizdiği dümdüz yoldu. Sizi hidayete erdirecek. sizi mutluluğa edecek, toplumsal düzeni sağlayacak yolun adıydı Tao. Ancak Taoizmde tamamen değişiyor. Tao. Aynı kavram ancak zıttıkları içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla bu yin-yang e, prensibi e, Şazi Hanım'ın da dediği gibi e, işte e, ikisinin bir araya gelmesinden oluşan bir mükemmellik var. O anlamda düalizmden bahsedebiliriz. <gülüyor> ne dedik? E, Japonlar kendilerini özel yani Shinto olarak e, ayrı bir dine mensup düşünmezler. Shinto ne demek? E, arkadaşlar Shinto tanrıların yolu demek. To, Tao'dan geliyor şey olarak. Shinto tanrıların yolu demektir. E, ve e, bunun e, eski kainatın yaratılışıyla alakalı e, inançları vardır böyle adalarda yaşayan arkadaşlarımız var mı bilmiyorum. Mesela Kıbrıs bir ada. Kıbrıs'ta yaşayan, Kıbrıs'ta çalışan arkadaşımız var mı? Mesela İstanbul'da adalar var. İngiltere bir ada. İngiltere'de yaşayanlar olabilir. Şimdi bakın ada sakinleri kendilerini diğerlerinden Ayrı, farklı görür hep. Yani daha ayrıcalıklı, böyle ifade etmem doğru mudur bilmiyorum ama biraz daha üstün görür diğer insanlardan. Yani biz adada yaşıyoruz, onlar karada yaşıyor. Orada bir sürü insan yaşıyor ama biz az sayıda insan adada yaşıyoruz. Özel şey, özel bir durumumuz var diye bakar. Biliyorsunuz Japonya adalardan müteşekkil bir ülkedir. Dolayısıyla Japonlar da kendilerini da yaşayanlardan, işte Çin'den, Kore'den ve diğer kıta ülkelerinden farklı görürler. Yani Japonların böyle, hatta Japonların mitolojik bir anlatısı vardır. İşte evren ilk başta yaratılırken iyilik tanrısıyla kötülük tanrısı kavga ediyorlar. E, iyilik tanrısının elinde bulunan ölümsüzlük iksirini almak isteyen kötülük tanrısı ile mücadele esnasında o iksirden damlacıklar düşüyor. Ve o damlacıkların denize düştüğü yerler e, şeydir. E, ne diyelim? E, işte Japon adalarıdır. Yani e, yeryüzünde ilk yaratılan adalardır ilk yaratılan yerlerdir ve e, ilk yaratılan yerin de aslı ölümsüzlük iksirinden damlayan damlalardır doğru bizim üç tarafımız deniz yani o da bir şeydir ama adada yaşamanın gerçekten farklı bir e, şeyi var anlayışı var Japonlarda bunu görebiliyorsunuz yani kendilerini farklı hissediyorlar e, zaten Japon olmak demek arkadaşlar Japonca konuşmak demek değil. Eskiden daha şeydi e, homojen bir toplum yapısı vardı. Ancak İkinci Dünya Savaşından sonra Japonya'dan çok insan göç etti. Japonya'ya çok insan göç etti. Hatta baya bir Türk bile yaşıyor Japonya'da. Türkiye'den giden bizim ilayet fakültesinde bir öğrencimiz var. E, işte uzun yıllar Japonya'da yaşamış. Japonya'da liseyi bitirip buraya gelmiş ilahiyat okumaya. Yani yani. Mesela o kızımız bir Japon çocuk kadar e, yani Japonya'daki bir lise mezunu kadar Japonca bilen birisidir. Ancak Japonca bilmek demek sizin Japon olduğunuz manasına gelmiyor. Japon olmak demek arkadaşlar bir Japon ailede doğmak demek. Japon bir aileye mensup olmak demektir. Bunun haricinde sizin e, işte sizin Japon yapacak bir şey yoktur. Heh, siz eğer bir Japon aileye doğduysanız. Japon iseniz siz aynı zamanda Şintosunuzdur. Sizin kültürünüzdür bu. Yani e, bu sizin nasıl Japonya'da yaşıyorsanız, Japon bir aileye mensupsanız da sizin kültürünüzün bir parçası olarak değerlendirilir. Ama ilginç bir şekilde Şintoizmin e, mabetleri vardır. Şintoizmin rahipleri vardır. Şintoizmin törenleri vardır. E, ve bir öğretisi vardır. Dolayısıyla e, Şintoizm e, gerçekten bir dindir. Ancak Şintoizm e, şöyle bir dindir. E, evet. Allah rahmet eylesin. Allah makamını cennet eder inşallah. E, evet. E, tekrar ben devam etmek zorundayım. Evet. Şaban hocamıza e, başsağlığı dilemiş olalım. Ben e, kaldığım yerden devam edeyim. E, işte Japon e, insanlar e, mesela Budizm'e de e, inanabiliyorlar. Yani birden fazla inanca sahip olabileceğini e, düşünüyor. E, ne var mesela? E, Japonya'da e, hem Budist hem de Shinto dinine mensup çok sayıda insan bulabilirsiniz. İstatistikler e, de bunu destekler mahiyette. E, arkadaşlar e, Japonlarda temel e, şey şudur. E, e, bir ruh vardır. E, aynı zamanda bu tanrıdır. Buna Kami adı verilir. Kami tanrı demektir. Ancak tanrı bir tane değildir. Her şeyin bir kamisi vardır. Her insanın bir kamisi vardır. Bu insanlar öldüklerinde kamileri tanrılaşır. Yani yaşadıklarında e, bu insanlar tanrısal varlıklar değildir ama öldükleri zaman bu e, sahip oldukları ruhları kami haline alır ve e, tanrısallaşır. Tanrının bir parçası haline gelir. veya dünyayı yöneten dünyadaki gidişatı e, şey yapan e, etkileyen e, tanrıların arasına karışırıldılar. Ve e, biz de e, işte Şintolarda e, geçmişlerine e, kamilerine dua etmelidir saygı göstermelidir. Şimdi ee, Şintoizm'de, Japon toplumunda büyüklere, atalara saygı çok önemlidir. Mesela yine o Japon e, hocadan öğrendiğim bir şey var. Ee, i̇nsanların eşit seviyede iki insanın birbirine hitapları farklı. Alttaki bir insanın kendisinden daha üst seviyedeki bir insana hitabı farklı. Bir insanın kendisinden daha alt seviyedeki bir insana hitabı farklıdır. Yani böyle sosyal bir hiyerarşinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Atalara saygıyı getiriyor bu da. Geçmişlerinize, büyüklerinize, atalarınıza saygı göstermelisiniz. Çünkü onlar yaşadılar, gittiler ve kamileştiler. Onlara siz saygı göstermezseniz tanrılara saygısızlık etmiş, görevinizi yerine getirmemiş, kabul edilirsiniz diye öğretirler. Şimdi e, bu hiyerarşi e, çok şey. Yani önemli e, Şintoizm'de. Mesela ne vardır? E, e, her evde e, kamidana denilen bir şey vardır. Hani vardır ya Müslümanlar evlerinin bir köşesini e, namaz kılmak için ayırırlar. Ve e, genelde orasını... Ayrı tutarlar. Orada mesela işte çocuklarla oynamasına izin vermezler. Oraya e, yani böyle orasını ayrı tutarlar. Özeldir orası. Nedir? İbadet etmek içindir. E, aynı şekilde çeşitli dinlerde de insanların evlerinde Tanrı'ya ibadet etmek için belirledikleri yerler vardır. Bu yerleri e, işte e, şey yaparlar. Özel tutarlar. Şeyde Şintoizmde e, buna kamidan adı verilir. Yani böyle bir e, köşedir, bir raftır üzerinde e, işte e, geçmişlerinizin fotoğrafları vardır, onlara e, onlara ait çeşitli hatıralar vardır e, ve siz e, onlara takdimeler sunarsınız, onları yad edersiniz, onlara anarsınız. E, bu tür şeyler vardır. Bu açıdan baktığımız zaman, yani geçmişlere değer vermek, onları unutmamak, onların ruhunu şad etme prensibi olarak e, İslam'ın da e, daha önce vefat etmiş büyüklere e, arkasından dua etmek, arkasından Kur'an okumak, arkasından onların e, onlar için e, hayır işlemek şeyi e, fikrini görüyoruz. Hani sadaka-i cariye vardır ya, işte benzer bir şeyin Japon kültüründe de var olduğundan bahsetmemiz mümkündür. Arkadaşlar, Şintoizm Japonların tarihsel, kültürel şeyidir. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlar yenilince, Amerikalılar Japonları böyle militarist yapan, Japonları böyle e, savaşçı bir millet haline getiren prensibin e, şintoizm olduğunu e, düşünürler. Ve 1945 yılında e, yani Amerika 2. Yani Dünya Savaşı'ndan e, bitiminden itibaren e, şintoizmin mabedlerini kapatırlar. Çeşitli şeylerini kısıtlarlar ama tabii ki bu çok uzun sürmez. Japonlar e, tekrar mabetlerini e, fırsat bulduklarında açarlar ve Şinto e, geleneklerini sürdürürler e, dediğimiz gibi e, işte doğum sonrası törenler ne bileyim e, yeni yıl kutlamaları e, ne bileyim Bahar Bayramları çeşitli mevsimsel baharlar hep Şinto e, geleneklerine göre e, kutlanır e, Şintoizmin bir kurucusundan bahsedilemiyoruz. Bir peygamberi yoktur. Bir kurucusu da yoktur. Ee, bildiğimiz kadarıyla bir dini merkezi de yoktur. Mesela Müslümanlar için e, Mekke'yi bir dini merkez olarak düşünebiliriz. Yahudiler için bir ne bileyim şeyi e, Kudüs'ü düşünebiliriz. Ama Şinto için e, eğer düşünülecekse dini merkez muhtemelen e, Japonya diyebiliriz. Japonya içerisinde öz, mesela Fuji dağı vardır, sonra başka dağlar da vardır. Değerlidir, önemlidir, kutsaldır ama merkez olarak nitelendirilmesi zordur. Şintoizm e, için bir hayat felsefesi veya işte e, Japonların hayatına dair inanç ve rehber e, manzumesidir dememiz mümkündür e, diyor notlarımız. Evet, Kami dedik e, Tanrılara Kami ismi verir Doğanın ruhu veya güçlerin yaşamı olarak tercüme edilmiş e, şey. E, en üstte e, işte e, şey olarak en yüce Tanrı e, olarak e, bir Tanrıça vardır Güneş Tanrıçası ama Terasudur. Biliyorsunuz şeye göre Japon mitolojisine göre Japon imparatoru bu Amaterasu'nun torunudur yani onun çocuğudur onun soyundan gelmektedir Japonluk ailesi bu Amaterasu'nun dünyadaki soyunu devam ettirmektedir inanca göre ve bundan dolayıdır ki Japon imparatoru ve imparatorluk ailesi Japonlar tarafından çok saygı gösterilen dini bir e, şey olduğundan bahsedebiliriz. Evet ama e, ama Terasu'da kendisi de bir e, aynı zamanda Kami'dir. Yani e, işte şöyle düşünün. E, yani Kami'ler hepsi birbirine eşit değildir. Tabii ki çok önemli, çok değerli, çok büyük Kami'ler olduğu gibi çok sıradan, çok basit, çok şey. Hatta arkadaşlar... Kötü kamiler de vardır. Mesela diyelim ki bir kişi var. E, bu kişi ölüyor. Bu adam kötü bir hayat sürdüyse kötü bir kami oluyor. Ve e, kötü kami olduğunuz zaman insanlar sizden e, sığınmaya çalışıyorlar. Sizden kaçınıyorlar. Hani bizde şeyler vardır ya. Böyle, e, işte nazardan kaçmak için, büyüden kaçmak için çeşitli böyle... Ee, biz e, ne diyoruz hurafe inançlarımız vardır. Japonya'da bunların çok olduğunu görebilirsiniz. Mesela mabetlerde satılan e, tılsımlar vardır. Bunları satın alırsınız ve şey yaparsınız. Mesela her yeni başında mabetten bir şey satın alıp getirir. Evinizdeki e, kamidana'ya koyarsınız. Ve geçen seneye ait olan e, bir önceki şeyi götürür. Mabette yakarsınız. Ee, ilginç şeyleri vardır. Ee, mabetlerinin arkadaşlar bir kere Japon mabetleri çok güzeldir. Ee, Japon mabetleri gerçekten e, böyle hoş estetik yerlerdir. Ee, böyle Japon mabedinin başladığı yeri temsil etmek için e, ma şeyler vardır. Kapılar vardır. Kapı yani böyle başka girişi olmayan bir yer değil biraz bizim Nasrettin hocanın mezarındaki kapı gibi dört tarafı açık bir yere kapı yapmak gibi bir şeydir Ancak bu zaten sembolik bir kapıdır şey manasına gelmez yani buradan sonrasıdır mabed toprakları diye ayırır Japonlardaki bu iyi kötü şeyi yani nasıl diyeyim Kötü e, nasıl ifade edebilirim şimdi onu düşünüyorum. Hani böyle e, zararlı zarar verebilecek e, özellikler kem göz diyebilecek kem e, şeyler e, ruhlar e, dışarıya aittir. Mesela bundan dolayıdır ki Japonlar evlerine ayakkabıyla girmezler. Çünkü dışarıya aittir ayakkabı dışarıda gezilen şeydir ayakkabı. Evin içi temizdir, korunmuştur e, ve e, içeriye siz ayakkabıyla girmemelisiniz. Ev ayrıdır. Japonlar mabetlerine de ayakkabıyla girmezler. Çünkü mabetle mabet olmayan ayrılmalıdır. Birisi iyidir, birisi kötüdür. E, yani kötülüklerin var olduğu bir yerdir. İşte e, mabede girdiğiniz zaman Müslümanların yaptığı gibi e, nasıl abdestli, abdest alır Müslümanlar, e, Şintolar. Japonlar ellerini yıkarlar mavede girerken. Ee, orada öyle bir su vardır. Ellerini yıkayarak temizlenirler. Ee, daha sonra e, kapının girişinde e, böyle e, şey kordonla asılı e, çan vardır. Siz girdiğinizde çanı çalarsınız. Tanrıların kamilerin dikkatini çekersiniz. Yani kamilere geldiğinizi haber verirsiniz. Hatta, Ellerinizi çırparak böyle e, veya işte alkış benzeri ses yaparak e, şeylerin e, tanrılara siz geldiğinizi haber verirsiniz. E, onlara bazı takdimeler sunarsınız. Bu takdimeler para olabilir, çiçek olabilir, bazı yiyecekler olabilir. Bunları sunarsınız ve isteklerinizi şey yaparsınız. Yani şintoizm biraz çok böyle e, alışverişe e, benzer bir din anlayışına sahiptir. Siz bir işiniz olduğu zaman mabede gidersiniz. Yani gidersiniz bir şey istersiniz. E, bir, işinizin olması için de e, tanrılara, tamilere bir şeyler sunarsınız. Yani bu e, bizde çok makbul görünmeyen bu e, bakış açısı. Şintoizm'de var olan bir bakış açısıdır. Bunları yargılamak için değil ama şeyi görmeniz, bilmemiz açısından söylüyorum. Ee, tabii şimdi arkadaşlar bunlar günde beş kez camiye gitmiyorlar. Bunlar ihtiyaçları olduğu zaman bir sınav öncesi giderler. ya bir başka bir mesela işe girecektir, iş mülakatına şeydir. Heh, e, türbeler, türbe ziyareti vardır ya mesela size sorsam siz şimdi ilahiyatçısınız hepiniz türbe ziyaretlerine karşısınızdır. E, i̇şte türbeye gitmek, türbeden bir şey istemek nasıl e, yanlış geliyorsa benzer bir şeydir. E, Şintoizm'deki e, mabet ziyaretleri de. Tabi bayramlarda gidilir, törenlerde gidilir ama e, siz kişisel olarak İşiniz düştüğü zaman, işiniz olduğu zaman bir şey istemek için gidersiniz. Evet. İşte ne yapılır? Ee, dua edilir. Ee, pirinç sunulabilir. Hayır, hayır. Tam tersine. O bir kültürün parçası. Ee, kesinlikle şey değil. Hani e, mabede gitmek mabette bir şey istemek kesinlikle e, öyle değil. <gülüyor> evet. E, ne dedik? E, dua edilir kamilere. Pirinç sunulur. Pirinç arkadaşlar şey çok önemli. E, Japonya için pirinç çok önemli. Pirinç e, temel gıda maddesi ve temel ekonomik e, Değer e, günümüzde belki değil ama bundan 100 sene evvel e, Japon toplumu için pirinç en önemli ekonomik e, üründü. E, pirinçten yapılan şarap, sake e, takdim edilir kamilere. E, yani mabetlerde, törenlerde rahipler vardır. E, bu şinto e, rahipleri e, diğer bazı dinlerde olduğu gibi, Hristiyanlıkta falan olduğu gibi e, evlilik yasağı yoktur. Evlenebilir bu insanlar. E, daha çok böyle bir aileden tevarüz eden bir şeydir e, rahiplik. E, işte rahibin çocuğu da rahip olur. Böyle devam eder. E, işte ibadetler e, Şintoizm'de folklor, büyü, sihir, e, ziyaret e, gibi. E, bazı uygulamalardan ibarettir diye şey yapıyor. Keşişlik yani böyle e, dünya hayatından ele tek çekmek yoktur. İyi söylediniz Sibel Hanım keşişlikten bahsedince. E, bu Japon hocamız demişti ki e, Japonlar ilginç millettir demişti. Mesela çocuklar olduğu zaman e, bu çocuğun doğum törenini giderler Shinto muhabedinde yaparlar. Çünkü Shinto'dur bunlar. Yani Shinto kültür Japon demektir. Mesela e, özellikle Amerikan filmlerinin etkisiyle e, Japonya'da insanlar arasında e, işte kilisede yapılan e, nikah törenleri çok popülerdir. Yani e, bizde de hepimiz defalarca seyretmişizdir. Kilisede e, yapılan nikah törenlerini. E, bunun için pek çok insan Nikahını gider kilisede kıyar dedi. Yani illaki Hristiyan olması gerekmez. Hristiyan olmadan da gider kilisede. Çünkü e, gördüğü nikah törenleri, filmlerde meşhur artistlerin kıyıldığı nikah törenleri kilisede kıyılmaktadır. Gider kilisede kıyar. Cenaze törenleri ise Budist geleneklerine göre yapılır. E, dolayısıyla Budist rahipler görüldüğü zaman insanların aklına cenaze gelir. Onun için yaşlı insanlar Budist rahipleri gördükleri zaman rahatsız olurlar. Çünkü onlara ölümü hatırlatır. E, hatta hastane gibi yerlerde Budist rahipler şey yapıldı mı? Yani protesto edilir, dışarı çıkmaları istenir çünkü insanların moralini bozar. E, şey, hani Budistler e, insanlara ölümü hatırlatıyor. Yani Budist demek ölüm demek. Yani ya birisi öldü veya birisi ölmek üzere manasına gelir. Diye anlatmıştı ve gülmüştük. Evet. Biraz daha konuşalım bakalım Şinto üzerine. Evet. Dediğimiz gibi evdeki e, kamidana'dan bahsediliyor. Şintoizmde e, arkadaşlar bu e, Resmi bir kutsal kitap külliyatı yoktur. E, kutsal kitap kabul edilen bazı metinler vardır. Mitoloji ile doludur bunlar. Ama e, sonuç itibariyle e, böyle bir İslam'daki gibi, bir hin, e, Hinduizm'deki gibi bir kutsal kitap literatürü e, şeyi yoktur. E, ahlaki şeyler vardır. Yani Japon kültürünün, öngördüğü ahlaki ilkeler vardır. Bunun dışında dinden kaynaklanan e, özel e, ahlaki ilkeler ve sabit doktrinlerden bahsetmemiz e, mümkün e, görünmemektedir. Evet. E, Şintoizm e, Budizmden ve e, Konfüçyanizmden etkilenmiştir. E, mesela Budizmden e, işte mabet lerinin inşasında ve ataar ruh ataların ruhlarına ibadet etme yad etme geleneğinin bu dizimden geldiği tahmin edilmektedir komçenimde e, ise e, Çinle biliyorsunuz komşudur Japonya Konfüçyenizm'den sosyal hiyerarşi açısından etkilenmiştir e, işte e, baba ve devlet e, benzerliği vardır e, işte İmparator Japonların hepsinin başıdır böyle bir şey vardır. Mesela Japonlarda acayip bir şirket kültürü vardır. İnsanlar bir yerde işe girer ve oradan emekli olurlar. Oranın bir parçasıdırlar. Hatta evliliklerini de o şirketin içinde yaparlar. Yani. Ee, başka ülkelerde olduğu gibi iki yıl bir yerde çalışıp başka e, sonra bir, bir süre başka yere çalışmak Japonlara göre şey değildir. Hatta emekli olduktan sonra bile e, çalıştıkları e, şirketlere gider bağlarını e, devam ettirirler e, diye şey yapılıyor. Bu hiyerarşi ve e, sosyal doku muhtemelen e, Japonlara konfüçyanizmden geçmektedir. Doğru, doğru, evet. Ee, kesinlikle ibadet eder gibi çalışıyorlar. Ee, yani e, işte bir milli şeyleri var, bir milli gururları var. Bu gururu e, canlı tutmaya çalıştıklarını da biz görüyoruz. Evet, Hristiyanlık e, şeydir, Japonya'da e, yayılan bir dindir. E, hiç Hristiyan yokken, işte 16-17. yüzyıldan sonra Hristiyanlık misyonerlik faaliyetleriyle Hristiyanlık şey yapmıştır. Ancak çok az şey vardır. Yani Hristiyan sayısı çok değildir şeyde, Japonya'da. İlginç bir şekilde İslam da çok yaygın değildir. Bu bahsettiğim hocanın söylediğine göre İslam'ın Japonya'da yayılması da çok zordur. Çünkü ee, İslam'ın öğrettiği tek Allah inancı, ee, ne bileyim işte e, günlük ibadet etme inancı, ee, işte e, çeşitli öğretileri, mesela kami inancı, ee, ne bileyim işte kamilere bir şeyler sunma ile alakalı inançları ee, İslam'ın şeyine ters düşmektedir. Ee, i̇nançları ters düşmektedir. Ee, bundan dolayı da Japonya'da İslam düşük bir hızla yayılmaktadır. Bildiğimiz bazı işte Türkiye'den giden e, kişiler de vardır. Biliyorsunuz Japonya'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait büyük bir cami vardır Tokyo'da. E, dünyadaki en e, değerli araziler bildiğim kadarıyla yani arazilerin en pahalı olduğu yerlerden birisi Tokyo. E, orada e, 2. Abdülhamit zamanında herhalde alınmış. Yoksa pardon daha önce mi kazan Türkleri tarafından mı alınmış tam emin değilim ama Müslümanların e, sahip olduğu bir cami var e, Turgut Özal zamanında o cami yeniden inşa edildi e, çok büyük paralar satılabilecekti ama oraya cami inşa ettiler ve Diyanet İşleri Başkanlığı bildiğim kadarıyla oraya e, şey gönderiyor e, Japonca bilen e, personel gönderiyor e, oradaki insanlara İslam'ı yaymak veya orada çalışan Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak için. Arkadaşlar e, şimdilik bu kadarla yetinelim. E, biraz erken başladık. E, şeyden bahsedecektik. E, kısaca onları okuyabilirsiniz. E, i̇şte e, Tibet Budizmi. Ve e, Çin ve Japon Budizminden şey yapacağız. Onlar kısa kısa notlar halinde var. Zaten Budizm hakkında bilgi vermiştik. E, Çin ve Japonya'da yayılan Budizm daha çok Kuzey Budizmi. Yani e, Mahayana Budizmi e, yayılıyor. E, işte, e, Japonya'da Zen Budizminin şeylerini, etkilerini görebiliyoruz. Zen Budizmi bir yerde e, dışarıdan bakmak değil... Bir şeyin içine girmek, onunla hemhal olmak, onun e, içinden şey yapabilmek e, aynı şekilde kişinin kendisine de e, böyle e, işte kendisini içeriden yaşaması, gerçekleştirmesi gibi görüşleri olan e, bir şeydir. E, i̇şte Tibet Budizmi'de de e, meşhur Dalai Lama'dan bahsedilir bilirsiniz. Dalai Lama'nın liderliğini yaptığı bir Budizm'dir. E, Tibet Budizmi hakkında yani şey yapmak isterseniz geçenlerde bahsettiğimi mi bilmiyorum. Ee, Tibet'te 7 yıl diye bir film var. Ee, 2. Dünya Savaşı sırasında çevrilmiş yani 2. Dünya Savaşı yıllarını canlandıran bir filmdir. Orada e, Budistlerin hayatı. Tibet Budistlerinin e, işte e, ibadetleri sosyal ilişkileri görebilirsiniz. Tavsiye ederim. 3 aşağı 5 yukarı bu haftada anlatacaklarımız bundan ibaret arkadaşlar. Böylece 12. haftamızı tamamladık. Önümüzdeki hafta yeni dini hareketlere biraz temas edeceğiz. Ondan sonra son haftamızda ise neden bahsedeceğiz? Eski Türk dini ve eski Arap dini hakkında bilgi vererek dersimizi sonlandıracağız. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Çok kısaca soralım, cevaplayayım. E, vaktimiz daralıyor. E, yavaş yavaş dersi noktalamamız lazım. Herkese ben teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Cümlemizden Allah razı olsun. Haftaya görüşürüz inşallah. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Sağ olun.